Mutlu yıllar hayatım. Nice senelere. Oo teşekkür ederim. İşte bu hediyen. Umarım seversin. Üç günden beri bu elbiseyi arıyorum. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir elbise. Rengi çok güzel. Çok sevdim. Eee, bu akşam ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Senin aklında bir plan var mı? Yemek yemek istiyor musun? Nerede? Güneş restoranda. Güneş restoran mı? Senelerdir her doğum günümde oraya gidiyoruz. Başka bir yere gitmek istiyorum. Tamam. Sinemaya gitmek istiyor musun? Çok güzel bir romantik film var. Belki. Ama her hafta sinemaya gidiyoruz. Peki o zaman tiyatroya gidelim. Uzun zamandan beri tiyatroya gitmiyoruz. Evet. Bu güzel bir fikir. Hangi oyuna gidiyoruz? Büyük tiyatroda yeni bir oyun var. Güzel diyorlar. Tamam. Akşam nerede buluşuyoruz? Taksim'de 6'da. Oyun 8'de başlıyor. Oyundan önce bir şeyler içeriz. Tamam. Akşam buluşuyoruz o zaman. Tamam. Görüşürüz.